Hadid Suresi 26. ayetten itibaren. Andolsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği de kitabı da onların nesillerine verdik. Bin netice işlerinden doğru yolu bulanlar var idiyse de birçoğu da fasık kimselerdi onların. Sonra bunların izleri üzerinde Ardı ardınca peygamberlerimizi yolladık. Arkalarından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona İncil'i verdik. Kendisine tabi olanların yüreklerine bir şefkat ve merhamet koyduk. Onların yeni bir adet olmak üzere ihdas ettikleri ruhbanlığa gelince onu üzerlerine biz farz etmedik. Ancak onlar bunu sırf Allah'ın rızasını aramak için yaptılar. Fakat... Buna hakkıyla riayet de etmediler. Biz de içlerinden gerçek iman edenlere mükafatlarını verdik. Onlardan birçoğuysa doğru yoldan çıkanlardı. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Onun peygamberlerine de iman edin ki Allah size rahmetinden iki kat nasip versin. Sizin için yardımıyla yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin. Sizi bağışlasın. Allah hakkıyla bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Ehli kitap hakikaten Allah'ın fazl-ı kereminden hiçbir şeye nail olamayacaklarını, muhakkak bütün inayetin Allah'ın elinde bulunduğunu, onu ancak dileyeceği kimselere vereceğini bilmedikleri için mi küfürde inat ediyorlar? Allah büyük fazl sahibidir. Mücadele suresi Değerli dinleyenler, Mücadele suresi Medine'de indirilmiştir. Sure adını birinci ayetten alır. Tamamı 22 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İşi hakkında seninle tartışıp duran Allah'a da şikayet etmekte olan kadının sözünü Umulduğu ve çile Allah dinlemiştir Allah sizin konuşmanızı zaten işitiyordu Çünkü Allah hakkıyla işitici Kemaliyle görücüdür İçinizden zihar yapa gelenlerin karıları Onların anaları değildir Anaları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 ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Fakat kim bunu bulamazsa yine birbiriyle temas etmezden evvel fasılasız iki ay oruç tutsun. Buna da güç yetiremezse altmış yoksul doyursun. Kefaretteki bu hafifletme Allah'a ve peygamberine iman etmekte olduğunuz içindir. Bu hükümler Allah'ın tayin ettiği hadlerdir. Kafirler içinse elen verici azap vardır. Allah'a ve peygamberine muhalefet etmekte olanlar, kendilerinden evvelkilerin uğratıldıkları zillet gibi zillete giriftar edilmişlerdir. Halbuki biz onlara açık açık ayetler de indirmişizdir. Kafirlere horlayıcı bir azap vardır. O gündeki Allah onların hepsini diriltecek de kendilerine neler yaptıklarını haber verecektir. Allah bütün onları saymıştır. Onlarsa bunu unutmuşlardır. Allah her şeye hakkıyla şahittir. Görmedin mi ki göklerde ne var, yerde ne varsa Allah şüphesiz hepsini bilir. Fısıldaşmakta olan üç kişiden dördüncüsü mutlaka odur. Beş kişi fısıldaşsa altıncısı mutlaka odur. Bundan daha az, az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 Ey iman edenler, aranızda gizli konuşacağınız vakit günahı, düşmanlığı, peygambere isyanı fısıldaşmayın. İyiliği, takvayı fısıldaşın ve ancak onun huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. Fısıltı sırf şeytandandır. İman edenleri tasaya düşürmek içindir bu. Halbuki bu Allah'ın izni olmaksızın onlara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 Mahrem konuşmanızdan evvel sadakalar vereceğinizden korktunuz mu? Çünkü işte yapmadınız. Bununla beraber Allah sizin tövbelerinizi kabul etti. O halde dosdoğru namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve peygamberine itaat edin. Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir kalbi dost edinenleri görmedin mi?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 onlar cidden yalancıların tak kendileridir bunları şeytan istila etmiş artık o bunlara Allah'ı hatırlamayı bile unutturmuştur bunlar şeytan fırkasıdır gözünüzü açın ki şeytan fırkasına tabi olanlar hakikaten hüsrana düşenlerin tak kendileridir Allah'a ve peygamberine muhalefet edenler yok mu onlar şüphesiz ki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 onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar Allah fırkasıdır. Gözünüzü açın ki Allah fırkası unduklarına erenlerin tak kendileridir. Haşr Suresi Değerli dinleyenler, Haşr Suresi Medine'de indirilmiştir. Sure adını ikinci ayette geçen Haşr kelimesinden almıştır tamamı 24 ayettir. Rivayetlere göre bu sure Nadir oğullarııyla yapılan savaş hakkında indirilmiştir. Nadir Oğulları Yahudiydi. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem Medine’ye hicret ettiğinde tarafsız kalmaları şartıyla onlarla anlaşma imzaladı. Ancak Nadir Oğulları Uğut muharbesinden sonra değiştiler. Hatta Reisleri Ka bin eşref Mekke’ye giderek Müslümanlar aleyhin’e onlarla ittifak etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kıtayla gidip Nadir oğullarını muhasara altına aldı. Yurtlarından çıkmak şartıyla sulha razı olundu. Bu surette çoğu sürüldü. Bir kısmı Haybere, bir kısmı da Hire'ye iltihak etti. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ne var, yerde ne varsa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 Allah'ın izniyledir. Bu izin de fasıkları rüsva edeceği için verilmiştir. Allah'ın onlardan peygamberine verdiği feye gelince siz bunun üzerine ne ata ne deveye binip koşmadınız. Fakat Allah peygamberlerini dileyeceği kimselere musallat eder. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Allah'ın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 Bilhassa o fey hicret eden fakirlere aittir ki onlar Allah'tan fazl ve hoşnutlu kararlar ve Allah'a ve peygamberine mallarıyla canlarıyla yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından mahrum edilerek çıkarılmışlardır. İşte bunlar sadıkların ta kendileridir. Onlardan evvel Medine'yi yurt ve iman edinmiş olan kimseler kendilerine hicret edenlere sevgi beslerler. Onlara verilen şeylerden dolayı göğüslerinde bir ihtiyaç meyle duymazlar. Kendilerinde fakru ihtiyacı olsa bile onları öz nefislerinden daha üstün tutarlar. Kim nefsinin hırsından ve cimriliğinden korunursa, işte muraklarına erenler onların tak kendileridir. Bunların arkasından gelenler şöyle derler: Ey Rabbi'miz. Bizi ve imanla daha önden bizi geçmiş olan din kardeşlerimizi bağışla. İman etmiş olanlar için kalplerimizde bir kin bırakma. Ey Rabbimiz şüphesiz ki sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Ehli kitaptan o küfreden kardeşlerine and olsun...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 onlar çıkarılacak olurlarsa, bu münafıklar onlarla beraber çıkmazlar. Eğer onlar muharebeye tutuşurlarsa, bunlar onlara yardım da etmezler. Onlara yardım etseler bile, andolsun ki mutlaka arkalarına dönerler. Sonra da kendilerine yardım edilmez. Herhalde sizin onların yüreklerinde yaşayan korkunuz... Allah'tan korkularından daha şiddetlidir. Bunun sebebi şudur. Çünkü onlar ince anlamazlar güruhudur. Onlar müstahkem kasabalarda yahut duvarlar arkasında bulunmaksızın sizinle toplu halde vuruşamazlar. Kendi aralarındaki savaşlarsa çetindir. Sen onları derli toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Bunun sebebi onların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 çok bağışlayandır o öyle Allah'tır ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur o mülkü melekutun yegane sahibidir noksanı mucip her şeyden pak ve münezzehtir selam ve selametin tak kendisidir emni eman verendir her şeye nigahbandır ve mutlaktır halkın halini kemal-i salaha götürendir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 Yegâne hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi Değerli dinleyenler, Mümtehine Suresi Medine'de indirilmiştir. Sure adını 10. ayetten alır. Tamamı 13 ayettir. Hatip bin Ebi Belta Bedir Savaşı'na katılan müminlerdendi. Hudeybiye Antlaşmasını bozan kafirlere karşı Mekke'ye bir sefer hazırlığı içerisine girilmişti ve bu çok gizli tutuluyordu. O sırada Mekke'den bir cariye gelmişti. Mekke'ye geri döneceği zaman Hatip bin Ebi Belta Mekke müşriklerinin ileri gelenlerine iletmesi için kendisine gizli bir mektup verdi. Kadın Medine'den ayrılıp Mekke'ye doğru yola çıktı. Yüce Rabbimiz bu olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildirdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali, Ammar, Talha, Zübeyir ve Ebu Mersed radiyallahu anhümü kadının arkasından süvari olarak gönderdi. O kadını, hah bahçesi denilen yerde bulacaklarını, mektubu verirse kendisini serbest bırakmalarını, vermezse öldürmelerini emretti. Sahabeler derhal yola çıktılar ve denilen mevkide kadını yakaladılar. Kadın önceleri inkar ettiyse de daha sonra saçlarının arasına gizlediği yerden mektubu çıkarıp verdi. Sahabeler mektubu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdiler. Mektupta Mekke'ye yapılacak olan saldırının haberi bulunuyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatip bin Ebi Belta'yı çağırdı. Hatip bin Ebi Belta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görünce ''Ya Resulallah ben İslam'ı kabul ettiğimden beri küfretmedim. Sana hayır ha olalı beri hilekarlık yapmadım. Fakat benim ailem Mekke'de bulunuyor ve onları himaye edecek kimse de yok.'' Bu yaptığımın onlara belki faydası dokunur diye yaptım. Zaten kesin olarak biliyordum ki ben mektubu göndersem bile onlar İslam'ın satvetinden kurtulabilecek değillerdi dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh ayağa kalkarak bırak ya Resulallah şu minafın boynunu vurayım demişse de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müsaade etmemiş ve hatibi affetmiştir. İşte bunun üzerine bu ayetler nazil olmuştur.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 Ey Rabbimiz, bizi o küfredenler için bir fitne mevzuu yapma. Bizi bağışla Rabbimiz. Çünkü hakikat, gali ve mutlak, yegane hüküm ve hikmet sahibi sensin sen. Andolsun ki onlarda sizin için Allah'ı ve ahiret gününü ummakta olanlar için güzel bir örnek vardır. Kim emrimizden yüz çevirirse şüphesiz ki Allah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 Ey iman edenler! Mümin kadınlar muhacir olarak geldikleri zaman onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilendir. Fakat siz de mümin kadınlar olduklarına bilgi edinirseniz onları kafirlere döndürmeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmazlar. Kafir kocalarının bu kadınlara sarf ettikleri mehri, o kafirlere verin. Sizin onların nikahla almanızda mehirlerini verdiğiniz takdirde üzerinize bir günah yoktur. Kafir kadınlarınızı nikahınız altında tutmayın. Sarf ettiğiniz mehri isteyin. Kafirler de size hicret eden mümin kadınlara harcadıkları mehri istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda o hükmeler. Allah hakkıyla bilendir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.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 evlatlarını öldürmemeleri elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmemeleri emredicinin herhangi bir iyilik hususunda sana asi olmamaları şartıyla sana biatleşmeye geldikleri zaman biatlerini kabul et onlar için Allah'tan bağışlanma isteği ver çünkü Allah çok bağışlayıcı çok esirgeyicidir Ey iman edenler, üzerlerine Allah'ın gazavettiği o kavimle dost olmayın ki mezarların yaranından olan kafirler nasıl ümitlerini kestilerse onlar da öylece ahiretten ümitlerini kesmişlerdir.